Koyup koyup gitme ne olursun Durduğun yerde dur Kendini martılarla bir tutma Senin kanatların yok Düşersin Yorulursun Beni koyup koyup gitme Ne olursun Bir deniz kıyısında otur Gemiler sensiz gitsin bırak Herkes gibi yaşasana sen işine gücüne baksana Evlenirsin çocuğun olur Beni koyup koyup gitme ne Olursun. Kambunlar kavun taşır Ben hepsini düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır. Ben hepsini düşünürdüm. Niksarda evimizde. Bir kuş kadar hürdüm Niksar'da evimizde Küçük bir kuş kadar hürdüm Şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Kamyonlar yine kavur ışır İçimdeki şarkı bitti. Kamyonlar yine. Kavuğum taşır, içimdeki şarkı bitti. 15 Haziran 1925'te Menemen'de doğan Atilla İlhan'ın tam ismi Atilla Hamdi İlhan'dır. İlk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü İzmir ve babasının işi dolayısıyla gittikleri farklı bölgelerde tamamlayan yazar, İzmir Atatürk Lisesi 1. sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet şiirleriyle yakalanmasıyla 1941 Şubat'ında 16 yaşındayken tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı. Üç hafta gözetim altında kaldı. İki ay hapiste yattı, Türkiye'nin hiçbir yerinde okuyamayacağına dair bir belge verilince eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı. Danıştay kararıyla üç yıl sonra okuma hakkını tekrar kazandı ve İstanbul Işık Lisesi'ne yazıldı. Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz katıldığı CHP şiir armağanında Cebbaroğlu Mehmet şiiriyle Atilla İlhan ikincilik ödülünü pek çok ünlü şairi geride bırakarak aldı. 1946'da İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydolan şair, 1948'de ilk şiir kitabı Duvarı kendi imkanlarıyla yayınladı. 1948 yılında üniversite ikinci sınıftayken Nazım Hikmet'i kurtarma hareketine katılmak üzere ilk kez Paris'e gitti. Bu harekette aktif rol oynadı. Fransız toplumu ve orada bulunduğu çevreye ilişkin gözlemleri daha sonraki eserlerinde yer alan birçok karakter ve olaya temel oluşturmuştur. Türkiye'ye geri dönüşünde başı sık sık polisle derde giren Atilla İlhan'ın Sansaryan Han'daki sorgulamaları ölüm, tehlike, gerilim temalarının işlendiği eserlerinde önemli rol oynamıştır. 1950'li yılları İstanbul-İzmir-Paris üçgeni içerisinde geçiren Atilla İlhan, bu dönemde ismini yavaş yavaş Türkiye çapında duyurmaya başladı. Sana mecburum, bilemezsin Adını mı gibi aklımda tutuyorum Büyüdükçe büyüyor gözlerin Ben sana mecburum, bilemezsin İçimi seninle ısıtıyorum Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor Sokak lambaları birden yanıyor Kaldırımlarda yağmur kokusu ''Ben sana mecburum, sen yoksun.'' Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur tutsak ustur ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, Sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem? Ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ısız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat, ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, ssss deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak ben sana mecburum. Bilemezsin. sevdim zaten yoktular yağmur ki yerlerdi sonbaharla bir azıcık okşasam sanki çocukdular bıraksam korkudan gözler isislenir azıcık okşasam sanki çocukdular bıraksam korkudan gözler isislenir ne kadınlar sevdim sevdim zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Ne kadınlar sevdim sevdim zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Hayır sanmayın ki beni unuttular Hala ara sıra mektupları gelir Gerçek değil diler birer unuttular Eski bir şarkı belki bir şiir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 Yalnızlıklarımda elimden tuttular Uzak fısıltıları içimi ürpertir Sanki gökyüzünde bir buluttular Nereye kayboldular şimdi kim bilir Sanki gökyüzünde bir buluttular Nereye kayboldular şimdi kim bilir ne kadınlar sevdim sevdim zaten yokdular. Böyle bir sevmek görülmemiştir Ne kadınlar sevdim sevdim zaten yokdular. Böyle bir sevmek görülmemiştir Hayır sanmayın ki beni unuttular Hala ara sıra mektupları gelir Gerçek değildiler birer unuttular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 1957'de gittiği Erzincan'da askerliğini yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a dönüş yapan Atilla İlhan, sinema çalışmalarına ağırlık verdi. 15'e yakın senaryoya Ali Kaptanoğlu adıyla imza attı. Sinemada aradığını bulamayınca 1960'ta Paris'e geri döndü. Sosyalizmin geldiği aşamaları ve televizyonculuğu incelediği bu dönem, babasının ölmesiyle birlikte yazarın İzmir dönemini başlattı. 1968'de evlenen Atilla İlhan, 1973'te Bilgi Yayın Evi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşındı. Sırtlan Payı ve Yaraya Tuz Basmak adlı kitaplarını Ankara'da yazdı. 1981'e kadar Ankara'da kalan yazar, Fena Halde Leman adlı romanını tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. de bekle, ben buradayım, içimde köpek gibi havlayan yalnızlığım, belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git, çünkü ben buradayım, karanlıktayım, çünkü elimi kestim, beni kan tutuyor, şarabım bütün ekşi, suyum soğuk, yanımda olmadın mı seni seviyorum, belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git, yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin? Gece telefon ettin mi hiç? Karanlık adamlar hüviyetini sordu mu? Ben senin olmadığını arıyorum. Belki gelmem, gelemem. Beş dakika bekle, git. Yabancı gibisin. Miyop gözlerin kısık. Bana ait ne varsa hepsi seni korkutuyor. Sana ait ne varsa hiçbiri benim değil. Belki ölmek hakkımı kullanıyorum. Belki gelmem, gelemem. Beş dakika bekle, git. Köpek gibi havlayan yalnızlığım Çünkü ben buradayım, karanlıktayım Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git Çünkü ben buradayım, karanlıktayım Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git Çünkü elimi kestim, beni kan tutuyor Şarabım bütün ekşi, suyum soğuk Yanımda olmadın mı seni daha bir seviyorum Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git Yanımda olmadın mı seni daha, daha bir seviyorum Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç Karanlık adam var sordum. sordu mu? Ben senin olmadığını arıyorum Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git De bekle, ben buradayım. İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım. Çünkü ben buradayım. Karanlık sayın. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Çünkü ben buradayım. Karanlık sayın. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Çünkü elimi kestim, beni kan tutuyor.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 Karanlık adam var, hüviyetini sordu mu? Ben senin olmadığını arıyorum. Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git. Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git. Bana ait ne varsa seni korkutuyor. Sana ait ne varsa hiçbir benim değil. Belki ölmek hakkı mı?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 Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git. Yazarın İstanbul'da gazetecilik serüveni, milliyet ve gelişim yayınlarıyla devam etti. 1970'lerde Türkiye'de televizyon yayınlarının başlaması ve geniş kitlelere ulaşmasıyla beraber Atilla İlhan da senaryo yazmaya geri dönüşü yaptı. Sekiz sütuna manşet, Kartallar yüksek uçar ve Yarın artık bugündür. Halk tarafından beğeniyle izlenilen diziler oldu. Senaryolarını yazdığı önemli filmler arasında Yalnızlar Rıhtımı, Ateşten Damlalar, şoför nebahat ve devlerin öfkesi vardır. Garip akımı ve ikinci yeni şiirine karşı çıkan Atilla İlhan Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu gerçekçi şiir akımını başlattı. Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendisine özgü bir duyarlılık getirdi. Şiirleriyle genç şair kuşağına etkileyen yazar Yasak Sevişmek Elde Var Hüzün kitaplarındaki şiirlerinde divan şiiri ve şarkılardan da yararlandı. Sen benim hiçbir şeyimsin Yazdıklarımdan çok daha az Hiç kimse misin? Bilmem ki nesin Lüzumundan fazla beyaz Sen benim hiçbir şeyimsin Varlığın, yokluğun anlaşılmaz Galiba eski liman üzerindesin Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak Dudaklarınla cama çizdiğin En fazla sonbahar otellerinde Üniversiteli bir kız uykusu bulmak Yalnızlığı öldüresiye çirkin Sabaha karşı öldüresiye korkak Kulağa çabucak telefon zillerinde Sen benim hiçbir şeyimsin Hiçbir sevişmek yaşamışlığım Henüz boş bir roman sayfasında Hiç kimse misin? Bilmem ki nesin? Ne çok çığlıkların silemediği Zaten yok bitiren tren penceresinde Sen benim hiçbir şeyimsin Yabancı bir şarkı gibi yarım Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimsemisin misin, bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin. <Gülüyor> Yağmur yağyor, sevdim yağmur. Kim bilir sen şimdi şuyorsundur. Yağmur yağyor, sevdim yağmur. Kim bilir sen şimdi şuyorsundur. Isık bir saat. Ama senden kuru bir yaprak dokusun Beyaz değildi bulutlu. İlkler yadı, Tutkulu olduk. Bir sevdanın ne acılar yaşadık. Bir günler geçirdik. Yüreğimde elimde bir bıçak... Atilla İlhan ilk iki romanı Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemezden sonraki romanlarında tarihsel konulara ağırlık vermeye başladı. An Gelir adında kendi sesinden şiir albümü de bulunan Atilla İlhan'ın romanları arasında Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası, Fena Halde Leman ve O Sarışın Kurt vardır. Anı kitaplarından bazıları Hangi Sol, Hangi Batı, Hangi Sağ ve Hangi Atatürktür? Ve şiir kitapları arasında duvar, sisler bulvarı, ben sana mecburum, yasak sevişmek, böyle bir sevmek, elde var hüzün ve ayrılık sevdaya dahil bulunur. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu.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 Parmaklarımın ucunu yakardın, kirpiklerini eğerdin, bakardın, üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi, Rezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi, sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin, sabaha kadar kalırdın. Hayırsızım biriydi fikrimce, güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı? Felaketim olurdu. Ağlardım. O yanlış evlenip çabuk ayrılan kızlar. Her gece uykusuzluk, her sabah zorluk. Mutluluk size uzak, ne desem yalan kızlar. İş güç dağdağası Büyüklecek çocuk Yaşamaya vakit yok Ah kızlar Aman kızlar Ulan kızlar Ulan kızlar O yanlış evlenip Çabuk ayrılan kızlar Her gece uykusuzluk Her sabah bin bir zorluk Yanlış evlenip Çabuk ayrılan kızlar Her gece uykusuzluk Sabah zorluk Mutluluk Size uzak Ne desem yalan Kızlar Mutluluk Size uzak Ne desem Yalan kızlar Aman kızlar, aman kızlar Yaşamaya vakit yok aman kızlar Ah ulan kızlar, aman kızlar Yaşamaya vakit yok aman kızlar Her yerde yadırganır, çevresi ona soğuk. Yalnızlıktan her dakika kırılan kızlar. Birçoğu umutsuz, birazı aksi, birazı uçuk. Her sözü, her bakışı tartışılan kızlar. İkeklere süre kavur, kadınlara korkulur. Ah kızlar, aman kızlar, ulan kızlar, ulan kızlar. Kadınlara Korkuluk Birçoğu Umutsuz Biraz Aksi Uçur Erkeklere Sürekli avın Kadınlara Mutluluk Size Uzak Ne Desem Yalan Kızlar Mutluluk Size Uzak ne desem yalan kızlar Ah ulan kızlar Aman kızlar Yaşamaya vakit yok Aman kızlar Ah ulan kızlar Aman kızlar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 şamaya vakitiyor aman günda olan ulan kızlar aman kızlar, kızlar. yaşama